Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel ve nestainuhu ve nestağfiruh ve min enfusina ve min seyyiati Men ve men Ve eşhedü la illallah la ve Muhammeden abduhu ve Enna fakat en istikamet hadisi Kitabullah ve hayral hidayet Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şerral umuri mühtesatıha ve kulle mühtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin cinnar. Tefsir dersimizde Maide suresinin 95. <gülüyor> ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle, celle meali şöyle buyuruyor. Ey iman edenler siz ihramdayken ava öldürmeyin. İçinizden her kim onu kasten öldürürse cezası öldürdüğü hayvanın benzeridir ki bunu Kabe'ye ulaştırılacak bir hayvanı kurban etmek üzere içinizden adaletli bir kişi karar verir veya onun kefareti fakirlere yemek yedirmektir ya da bunun denge oruç tutmaktır Böylece yaptığının vebalini tatsın Allah geçmiştekileri bağışlamıştır fakat kim onu yaparsa Allah ondan intikam alır Şüphesiz Allah azizdir intikam sahibidir Birinde üzere ey iman edenler diye başlayan <gülüyor> ayetler medeni, Medine döneminde Nazlon ayetlerdir. ve Bu ayetlerin diğer bir özelliği mutlaka bir emir veya yasak içeren hükümler içermesidir. Ey iman edenler diye başlayan ayetler. Burada da avlanma ahkamıyla ilgili e, hususlar belirtiliyor. Fakat bu normal avlanma değil, ihramdayken avlanmayla, yasaklarla ilgili i̇bn Abbas Abbas radiyalanma diyor ki, eğer kişi bilerek veya unutarak veya hata ile öldürecek olursa, yani bu av hayvanlarını ihramlıyken iken öldürecek olursa, avladığı hayvanın dengi bir şey kurban etmesine hükmedilir. Eğer bir daha öldürecek olursa, Allah onu bağışlaması dışında cezasını vermekte acele eder. Yani eğer Allah bağışlamazsa onu, bu ihramda işledi bu yasak sebebiyle, ikinci defa işlenen sebebiyle onu cezalandırmakta acele eder. İhramda <Sessizlik> <Uleykim, Selamünüm, Sessizlik> olan kişi ceylan avlarsa Mekke'de bir koyun kesmesi gerekir. Eğer koyun bulamazsa altı yoksulu, alt fakiri doyurur. Bunu da bulamazsa üç gün oruç tutar. Eğer bir geyik öldürecek olursa bir inek kesmesi Gerekir. Bulamazsa 20 yoksulu doyurur. Onu da bulamazsa 20 gün oruç tutar. Eğer bir deve kuşu veya bir yaban eşeği, çünkü ehli eşek haram kılmıştır fakat yaban eşekleri e, yenilebilen hayvanlardandır. Eğer yaban eşeği veya buna benzeri bir şey öldürürse bir deve kesmesi gerekir. Eğer bulamazsa 30 yoksulu doyurur. Onu da bulamazsa 30 gün oruç tutar. Yemek yedirecek olursa her yoksula bire ravuç yiyecek verir. Bunu Hasan bir isnadla Taberi İbni Be'atim ve Beyhaki'ye rivayet etmişlerdir. <Gülüyor> Aişe radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş fasık hayvan vardır ki bunları ihramda olsanız dahi öldürün. Karga, çaylak, akrep, fare ve ısırgan köpek. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani ihramdaki avlanma yasaklarında e, gördüğü gibi ayet umumi fakat e, hadis burada istisnalar yapıyor. Bu beş hayvanı istisna ediyor. Bunlar da e, zararlı hayvanlar olan karga, çaylak, akrep, fare ve ısırgan köpek. Bazıları bunu kudus köpek diye açıklıyor. Yani e, el kelbül akur akur e, ifadesini Câbir radıyallandıdan gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, sırtlan hakkında şöyle buyurdu o yenilen avdandır onu ihramla öldüren kişi iki yaşını doldurmuş bir koyun keser böylece böylece e, sırtlanın da mesela Hayber savaşında e, umumi bir ifadeyle yırtıcı hayvanlar, leşeyen hayvanlar e, azı dişi olan hayvanlar, işte pençeli koşlar bunlar haram kılınıyordu bir de ehli eşekler bu yasaktan istisna oldu bu hadisten anlaşılıyor. Yani sırtlan az dişi olan bir hayvan olmasına rağmen e, sahabe arasında işte ihtilaflı fikirler meydana gelmiş. E, fakat bu hadis, Allah Resulü'nden gelen bu hadis e, bu meseleyi netle kavuşturuyor. Yani bunun yenilen bir av olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla ihramlıyken sırtlan avlayan kişi e, öldüren kişi veya iki yaşını doldurmuş bir koyun keser. Bunu Hakim, Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace, Tirmizi, Darimi ve daha başkaları sahip isnatla rivayet etmişler. Şeyh Albani Irwalul Galil'de sahih olduğunu belirtmiştir. 96. ayet: Hem size hem de yolcuya bir fayda olmak üzere deniz avı ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı da ihramda olduğunuz sürece size haram kılındı. Allah'tan sakının ki onun huzurunda toplanacaksınız. Cabir radıyallahu şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi 300 kişi süvari olarak bir müfreze halinde gönderdi. Kumandanımız Ebu Ubeyde'ydi. Kureş kervanını takip edip gözetliyorduk. Yarım aya yakın bir süre sahilde kaldık. Yani 15 gün gibi bir süre az veya çok yarım ay civarı bir sahilde kaldık. Açlık başımıza vurmuştu Ağaçtan dökülen yaprakları yiyecek kadar Çaresiz kaldık Bu nedenle daha sonra Yaprak ordusu adıyla anıldık Derken deniz Amber denilen bir hayvanı kıyıya attı Muhtemelen balina ee, Tam yarım ay onun etinden yedik Yağı ile yağlandık Vücutça kendimize geldik Bayağı şişmanladık Ebu Ubeyde onun kaburgalarından birini alıp dikti Sonra oradaki en uzun adamı arayıp buldu en uzun deveye onu yükledi, altından geçti. Yani deveye binmiş halde en uzun adam, altından geçti. Onun gözünün çukurunda dört kişilik bir grup oturdu. Yani bu hayvanın gözünün çukurunda. Burada, bunu Bukhari rivayet etmiştir sayında. Burada işte deniz hayvanı olarak, amber veya balina denilen bu hayvanı yemenin caiz oluşuna delildir. Bu zaten ayette umumi bir ifadeyle deniz avı size helal kılındı buyruluyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayetede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayet hakkında deniz yiyecekleri denizin ölü olarak dışarı attığı şeylerdir buyurmuştur. Bunu Taberi tefsirinde sahip isnaflar rivayet ediyor. Deniz avı deniz yiyecekleri denizin ölü olarak dışarı attığı şeylerdir. Yani bu e, Şimdi ayette deniz avı diyor. Fakat daha önce geçen ayetlerde boğazlanmamış hayvanlar, Aram kılın belirtiliyordu, e, deniz e, hayvanlarında, yani balık gibi bu cins deniz ürünlerinde, boğazlama söz konusu değildir malumunuz. Yani onlar ölü olarak çıkar. Yani suda onu boğazlama gibi bir şey söz konusu değil. E, ayette umumi olarak deniz avı helal kılınmıştır. E, hadiste de e, denizin ölüsünün helal kılındığı net bir şekilde ifade ediliyor. Biraz sonra zaten e, ilgili hadislerde de gelecektir. E, burada şuna dikkat etmek lazım. Mesela burada sünnet inkarcılarının bir açmazı vardır. E, helal ve haramı tayinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tamamen işlevsiz bırakan işte biz sünneti sadece Kur'an'a uygun düşerse kabul ederiz diye bir zihniyet var malumunuz. İşte biz hadisleri Kur'an'a arz ederiz, Kur'an onaylarsa kabul ederiz, Kur'an onaylamazsa kabul etmeyiz. O Allah Resulü'ne ait değildir. Allah Resulü Kur'an'a aykırı bir şey söylemez diye böyle bir takım gerekçelerle e, sünnetin getirdiği ek bir takım hükümleri devre dışı bırakan kimseler var. İşte bu ayet onların açmazlarından birisi. Burada deniz avı diyor ama boğazlanmayla ilgili bir tasrih yine yok ayette. Bununla beraber haydi işte insanların mevcut uygulamasına binaen bu ayetle hareket ettiler. Balıkları yediler. Yani bunu helal saydılar bu ayete dayanarak. Geriye bir şey kalıyor. Tatlı su balıkları, tatlı su hayvanları. Deniz değil. Deniz değil tatlı su balıkları, nehir. Mesela nehir denizden başka bir şey. Çay balığı veya... E, Havuzla beslenen balıklar, sünnetin işlevini, fonksiyonunu kabul etmeyen bu insanlar e, ne bu ayeti delil getirebilir, ne de başka bir ayeti delil getirebilirler ve balık etini, yani tatlı su balıklarını asla yiyemezler e, kendi şeylerine göre, kendi iddialarına göre yememeleri gerekir. Fakat öyle yapmıyorlar her nedense. E, bu da onların çift standartıdır esasında. Peki e, tatlı su balıklarını helal kılan delil nedir? sünnet ehli katında denilirse bu konuda i̇bn Ömer radiyalanmadan gelen rivayette bize kanlardan iki şey ve öllerden iki şey helal kılındı buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanlar karaciğer ve dalaktır yani bunu bak hadis tahsis ediyor çünkü ayette kan haram kılındı size buyuruluyor leş, kan, domuz eti size haram kılındı buyuruluyor e, bu kanlar içerisinden iki şey istisna ediliyor yani ister inek karaciğeri ister e, koyun ciğeri olsun veya ne ciğeri olursa olsun sünneti inkar eden bir insan bunları samim olup yememesi gerekir veya dalak bunun gibi şeyler sakatat ürünlerini yememesi gerekir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanlardan iki şey bize helal kılındı karaciğer ve dalak ölülerden meytelerden ise yine iki şey bize helal kılındı bu da çekirge ve balıktır yani çekirge e, bu da boğazlanan bir hayvan değildir bu e, bazıları bunu balık cinsinden sayıyor. Eskilerden, seleften bazıları bu görüşte. Fakat çegirge ayrı bir hayvandır. Karada yaşayan bir hayvandır. kimileri için yani buna alışkın olan iklimlerde önemli bir gıda kaynağıdır. Yenilen bir şeydir. Ya yani bizim topraklarımıza belki alışık olmadığımız şey ama bunu yenenler var. Bir de Balık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradaki balık ifadesi umumidir. Yani ister tatlı su balığı, ister e, tuzlu su balığı, deniz balığı veya e, nehir balığı fark etmez. Biz bu hadise dayanarak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisine dayanarak işte bunların istisna edildiğine iman eder ve bunları yeriz. Fakat sünnet inkarcılarının kendi öne sürdükleri iddialar gereği bunlardan uzak durmaları gerekir. İbn-i Abbas Radyalanma'dan gelen rivayette denizin yiyeceği tuzu su yüzüne çıkardığı ve dışarı attığıdır. Bu şeyler ihramdakiler de dahil olmak üzere bütün insanlara helaldir. Denizin demek ki tuzu, denizden tuz da elde edilir. Su yüzüne çıkardığı ve dışarı attığıdır. Artık ne e, atarsa bunlar ihramdakilere de ihramda olmayanlara da helaldir demiştir. Bunu da Taberi Hazır misnadla rivayet eder. Cabir bin Abdillah radiyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Siz ihramdayken avlanmadığınız yani kendiniz bizzat avlanmadığınız veya sizin için bir av yapılmadığı sürece yani sizin namınıza avlanmadığı sürece avetleri size helaldir. Siz ihramdayken yani Bizzatihi avlanmıyorsunuz ve birisinde avlanması için görevlendirmiyorsunuz. Yani dolaylı olarak avlanmıyorsunuz. Ee, bu şekilde ihramdayken aveti yemeniz helaldir avlanmadığınız sürece. Bunu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim sahili gayri bir isnatla rivayet etmişlerdir. Saab bin Cüsame radıyallahu anh Nebi ve vesselam'a ebvada veya veddanda avladığı bir yaban eşeğini hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmedi ve onun yüzünde hoşnutsuzluk görünce şöyle buyurdu. Bunu geri çevirmemizin sebebi sadece benim ihramda olmamdır. Yani yabane şey haram diye değil, ya mekruh diye değil. Fakat ihramda olduğum için ve sen bunu avladın, benim için avladın, o yüzden yemiyorum diyor. Çünkü ihramdayken bu av hayvanları yasaktır. Zaten yukarıdaki Cabir radıyallahu anh'dan gelen hadiste de, sizin biz avlanmadınız veya sizin için avlanan olmadığı sürece diye bir istisna vardı. Bu de Bukhari rivayet eder. Ebu Hürer'e helal olarak avlanan avın etini ihramlının yiyip yiyemeyeceği sorulunca evet diyebilir dedi. Sonra Ömer bunu haber verince o da eğer başka türlü fetva verseydin seni kırbaçlardım. Yani yiyemez deseydin seni kırbaçlardım. Çünkü ihramda yalnızca avlanmak yasaklanmıştır. Yani aveti yemek değil, avlanmış bir eti yemek değil, avlanmak yasaklanmıştır. Avlanma işte Cabir radıyallahu anhadesine geldi bir ya doğrudan veya dolaylı olarak birisine avlatmak böyle oldu zaman bu sıkıntılı. Bunu da Taberi ve İbne Bişeybe sahip isnapla rivayet etmişlerdir. 97. ayet Allah kâbeyi i haramı insanlar için bir kıyam sebebi kıldı. O haram ayı da. O kurbanı ve boyunları gerdanlıklı kurbanlıkları da. Bunlar Allah'ın göklerde ve yerde her ne varsa bildiğini sizin de bilmeniz içindir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, Burada insanların dinlerini ayakta tutması ve hac görevlerini nasıl ifade edeceklerini öğrenmesi kastedilmektedir. Katade şöyle diyor, bu Kabe... Allah'ın cahiliye zamanında insanlar arasında koyduğu bir engeldi. Yani haram bölge, e, harem. Kişi her suçu işlemiş olsa bile, bütün suçları işlemiş olsa bile, Kabe'ye sığındığı zaman kimse ona karışmaz ve yaklaşmazdı. Yani cahiliye döneminde de böyleydi. Allah Kabe'yi böyle şereflendirmişti. Cahiliye döneminde bile. Yine kişi haram ayda babasının katilini görse dahi ona yaklaşmaz ve karışmazdı. Yani o hareme sığındığı için, yani bir emam bölgesi. Kişi açlıktan dolayı ağaç yaprakları yiyor olsa bile, açlıktan dolayı ağaç yaprakları yiyor olsa bile, gerdanlıklar takılmış, kurbanlıklara dokunmazdı. Yani o belli bir mevsimde, yani hac mevsiminde, işte ona gerdanlıklar, süsler takılır, kurban olarak adanır, yani kurbanlığa ayrılır. Açlıktan ölecek duruma gelse bile ona dokunmazdı. Çünkü o Allah'a adanmıştır, yani ona kurban edilecektir. Keşi Kabe'ye gideceği zaman kıldan bir gerdanlık takar ve bu gerdanlıkla düşmanlardan korunurdu. Yani nasıl korunurdu? Eman ifade ederdi yani. Yine kişi Kabe'den çıkacağı zaman da ottan veya mugaylan ağacından bir gerdanlık takar ve böylece evine varana kadar düşmanlarından korunurdu. Yani eman altında olurdu. İşte bu cahiliye zamanlarında Allah'ın insanlar arasında koyduğu bir engeldi. Yani harem vasfı, haram vasfı bu. Yani ona dokunulması, ilişkilmesi haramdır. E, eman sahibi kılar kişi. Bunu da taberi rivayet etmiştir. 98. ayet Bilin ki muhakkak ki Allah cezası çetin olandır. Ve muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Yani çokça günahları bağışlayan pek merhamet sahibidir. 99. Resule düşen ancak tebliğdir. Şüphesiz Allah her ne açıkladığınızı ve her ne gizlediğinizi bilir. 100. ayet De ki pis ile temiz bir değildir. Tayyip ile habis bir değildir. Pis olanın çokluğu hoşunuza gitse bile. O halde ey akıl sahipleri, Allah'tan sakının, umulur ki kurtuluşa erersiniz. es burada pis ile kastedilen müşriklerdir, temiz ile kastedilen ise müminlerdir diyor. Yani buna göre ayeti manalandıracak olursak, pis ile temiz bir değildir. Yani müşrik ile mümin bir değildir. Pis olanın çokluğu, yani müşriklerin çokluğu, batıl ehlinin çokluğu, hoşunuza gitse bile onlar bir değildir elbette müminler Az olsalar bile daha hayırlıdır. 101. Ayet Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşlanmayacağınız şeylerden sormayın. Onları Kur'an indirilirken sorarsanız onlar size açıklanır. Allah onu affetti. Şüphesiz Allah gafurdur, halimdir. Ebu Ureyya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbesinde Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı buyurdu. Bir kişi kalkarak, e Allah'ın Resulü her yıl mı, her sene mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam soruyu üç defa tekrar edince, eğer size evet deseydim, had size her yıl farz olacaktı. Bu hadiste aynı zamanda Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın emrinin e, bağlayıcılığı yani farz kılma fonksiyonunu açıkça ifade ediyor. Şayet evet deseydim size farz olacaktı. Her sene hacca, makfarz olacaktı. Siz de bunu yerine getiremeyecektiniz. Bundan aciz kalacaktınız. Benim sizi bıraktığım gibi siz de beni rahat bırak. Zira sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerine karşı ihtilaf etmelerinden yani muhalefet etmelerinden dolayı helak oldular. Yani amel etmeyecekleri, neticesinde amel etmeyecekleri şeyleri sormaları. Sonra da cevap verilince de bunu yerine getiremeyip e, muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular. Ben sizi bir şeyden yasaklarsam, nehyedersem ondan derhal sakının ve size bir şey emredersem gücünüz yettiği kadarıyla onu yapın. Ebu Hüreyy radıyallahu bu ayetin bu konuda nazil olduğunu söylemiştir. Yani açıklamı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın ayeti bu konuda nazil oldu demiştir. Bunu i̇bn i̇bn Huzeyme ve Nesai bu lafızla rivayet etmişlerdir. E, bu önemli usuller ifade eden hadislerden birisi, yani usul kaydeleri içeren hadislerden birisi. Demek ki Allah ve Resulü bir şey yasakladığı zaman, bu mutlaka terk edilmesi gereken bir şeydir. Burada istitalt şartı, güç getirme şartı yoktur. Çünkü Allah ve Rasulü e, hikmetli şeriatta, hikmet sahibidir şeriat koymada. Bu hikmetli şeriatta neyi yasaklamışsa herkesin gücünün yeteceği şeylerdir bunlar. Ama emrettikleri şeylere gelince bu emirlerde kişinin gücünün e, bütün kapasitesini kullanarak o emri yerine getirmeye çalışması İsteniyor, getirebildiği kadarı bundan mesul. Allah'tan gücünüz yettiği kadarıyla sakının buyuruyor ya ayette. Gücünüz yettiği kadarıyla Allah'tan sakının. Yani onun emir ve yasakları konusunda elinizden geleni yapın. Mesela kişi ayaktan namaz kılamıyorsa, oturarak kılması, oturarak kılamıyorsa, yatarak kılması müsaade edilmiş bir şeydir. Namaz bir emirdir. Ama namazın terki yasaktır bak. Bu yüzden namazın terki söz konusu değildir. Kişi namazı terk ettiği zaman zaten küfre girer. Fakat yapabildiği en asgari şeyle, gücün yettiği en asgari şeyle mutlaka yerine getirmesi lazımdır. Şeriat sahibi sadece hayızlı kadının, hayız halinde namazını iskat etmiştir. Orucunu iskat etmiştir. Neyse. Erkeklerde böyle bir durum yok. Erkeklerin sadece 3 tane mazeret hali zikredilmiştir hadislerde. Bu da Birincisi unutması. Yani beşer o nasasebiyle kişi unutabilir. Böyle namazı geçirebilir. Buna hatırladığı derhal bunu kaza etmesi, yerine getirmesi emrediliyor. İkincisi uyuyakalması. Uyuyakalma da yine beşeri bir şeydir, haslettir. Kişi bütün tedbirini almasına rağmen, yani gücünün yettiğini yapıyor. Fakat gece mesela sabah namazına kalkamıyor sahabeden de olmuştur böyle. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da başına gelmiştir malumunuz. Bilal radiyallahu anh'ı bekçi diktiği zaman uyuyakalmışlardı. Onlar tedbiri aldılar. Bilal radiyallahu anh'ı diktiler. Fakat Bilal radiyallahu anh da uyudu. Ee, seni uyutan Allah beni de uyuttu dedi ve biraz ilerledikten sonra yani güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra o sabah namazını gündüz vakti kaza ettiler, kıldılar. Ee, yani uyuyakalan uyandığı zaman kılmak zorundadır. Bayılan kendine geldiği zaman yani ondan kalem kalkmıştır. Çünkü şuuru kendi elinde değildir onun. Bu haller dışında şeriat, namazın terkini küfür olarak nitelemiştir. Yani bir kimse bir vakit namaz bile olsa şer'i şu sayılan mazeretlerden biri olmaksızın terk ettiği zaman o anda yani o vakitin çıkarmasıyla kafir olur. Tekrar Müslüman olmak isterse tevbe edip husl ederek İslam'a girmesi gerekir. Ondan sonra artık yeni bir Müslümandır. O kılmadığı namazda kaza etmesi gerekmez. Çünkü onu artık kafir olarak terk etti. Ee, ne zaman namaz düzenli kılıyor o zamandan itibaren Müslümandır. Yani husl ederek Müslüman olur bu kimse. Yeniden İslam'a girer. Namazın terki... Kitap ve sünnette küfür olarak nitelenmiştir. Amellerden sadece namaz, terki, küfür olan ameldir. Diğer ameller hakkında böyle bir netlik söz konusu değil. Mesela İslam'ın şartları buyruluyor hadiste. İşte ben insanlarla la ilahe illallah deyince, namazı kılınca, zekat verince, oruç, Ramazan orucunu tutunca, güç yetirdikleri takdirde beyti hacc edinceye kadar. Bunlar İslam'ın şartları olarak sayılan şeyler. Hac'ı terk eden hakkında Ömer radıyallah'tan bir söz gelmiştir. Fakat merfu değildir. Yani Allah Resulü Aleyhissat ve S'dan gelen bir söz olmadığı için eee sahabe sözü burada hujjiyetleri taşımaz. Yani icma da yoktur bu konuda. Ömer radıyallah diyor ki imkanı olduğu halde, gücü yetdiği halde hac yapmadan ölen kişi ister Yahudi, ister Mecusi, ister Hristiyan olarak olsun diyor. Allahu alem Ömer radıyallah bunu tehdit mahiyetinde söylemiştir. Yine İbn-i Mesud radiyallahu gelen bir rivayet var ki, onun kavli, mevkuf bir rivayet, zekat hakkında. Allah namazı zekat ile bağlamıştır. Yani biri olmadan Allah diğerini kabul etmez diyor. Seleften bazıları bu kanaattedir. E, fakat bu da yine hüccet değildir yani icma edilmiş bir şey olmadıkça hüccet değildir. Dinde hucce sadece Allah Azze ve Celle'nin ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahip bir hadistir. Bunun dışında hüccet yoktur. Seleften gelen bu sözlerde insanlara durumun vehametini belirtmek için, bu amellerin ağırlığını belirtmek için biz ziklederiz, Uyarı olsun diye. Çünkü e, bunlar önemli şeyler. Bunlar en azından dini bizden iyi bilen kimseler. Yani Kur'an ve sünnete doğrudan e, ilk Muhatap olan kimseler, e, bunlarda ihtiyatı zikredilir. Fakat bununla hüccet getirilemez. Yani başkalarına, mesela zekatı terk eden birisine tekfir etmek için hüccet getirilemez. E, fakat ağır tehditler vardır. Tıpkı işte katilin tevbesinin olmaması gibi veya işte, e, kahine giden kimse veya tağuta muhakeme olan bunun gibi Küfürle veya ile veya münafıklıkla nitelenen hasetleri de tehdit kabilinden ihtiyat kabilinden biz zikrederiz. Fakat kişiyi kafir yapacak şey ameller içerisinde namazın terkidir. Diğer amellere gelince farz olan, gücün yettiği kadarıyla mesela orucu gücün yettiği kadarıyla tutar. Allah azze ve celle güç yetirmeyenlerden alabildiğini hafifletme yapmıştır. Hasta olan kimse mesela. Hasta olan kimse mesela adam diyor ki benim parmağım ağrıyor. Hasan el-Basri'nin dediği gibi. Adam parmağım ağrıyor dese bile istese oruç tutmaz diyor. Çünkü o da bir hastadır diyor. Ama o tamamen kendi vicdanıyla baş başadır burada. Parmak mesela parmağı ağrımasına rağmen oruç tutulamayacağını en iyi kendisi bilir bu kimsenin. Ama dışarıdakine tutabilecek olduğu halde parmağım ağrıdığı için tutamıyorum derse başka sona ilişmez. O vicdanla artık baş başadır. Yani biz zahirine muhatabız. Fakat yasaklara gelince yani şunu yapmayın, şunu yapana lanet vardır gibi, tehdit içeren, yasaklara gelince kitap ve sünnette gelen yasaklarda işte ben buna gücüm yetmiyor diyemez kişi. Mesela ben sakal bırakamıyorum diyemez. Çünkü sakal kesme yasaklanan bir fiildir. Yani emir emir babı var mı? Emir Hem emir hem yasak içeriyor bu. Mesela kafirlere, müşriklere benzemeyin. Bak bu yasak. Yasak kısmı bu. Meclusilere benzemeyin diyor müslimde gelen rivayette. Kısaltarak benzemeyin. Çünkü mecusler bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlar diyor. Tamamen de kesmiyorlar. Kısaltırlar. Bu bir yasak. Onlara benzeme yasağı sakalla ilgilendirilmiş veya boyama. Ee, apak olmuş saç sakal. Bu iyilesi Yahudilere, kitabı eline benzemek olduğu için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklıyor. Böyle bir benzemeden yasaklıyor. Bu yasaklamadır. Aynı zamanda emredilmiş bir şeydir. O da serbest bırakın emridir. Burada biz işte bu emredilmiş bir şey diyemiyoruz. Çünkü bu yasakla ilintilendirilmiş bir şeydir. Yani sen sakalını ister kes, ister kısalt. Bununla kafirlere benzeme durumuna düşüyorsun. Dolayısıyla kafirlere benzeme içeren herhangi bir fiil, Hakkında Bunu bizden olmayanlar dersinde ayrıntılı olarak işliyoruz mesele mesele halinde. E, bazı vardır ki kişiyi kafir yapar. Bu kalplerin özellikle benzeşmesiyle meydana gelir. Ama sadece şekilde, kastı yok adamın. Sadece şekilde benzemiş. Yani beline mesela zünler takıyor ama bunun ne olduğunu bilmiyor. Veya boynuna haç takıyor ama e, haçın ne olduğunu, ne ifade ettiğini bilmiyor. Cahilce takıyor. Mücerret olarak böyle bir benzeyiş bile büyük günahlardandır. E şayet, bilerek yapsa bu zaten daha tehlikeli bir şey. Mesela Ukbe bin, bin Amir radiyalanından gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç vakitte namaz kılmayı yasaklamıştır. Güneş doğarken bir mızrak boyu olunca kadar tam tepe noktasında zevale meyledinceye kadar ve batarken kayboluncaya kadar, yani sararmasından kaybolmasına kadar veya bazı yerlerde işte e, ilk alt kaşının ufukta kaybolmasından, bir kısmının kaybolmasından tamamen kaybolmasına kadar geçen süre bu vakitlerde namaz kılmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yasaklamıştır. Bir Müslüman bu vakitlerde namaz kıldığında böyle bir niyet söz konusu mudur? Yani işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu vakitlerde kafirler ibadet eder. İşte şeytana tapanlar, meclisler, kimlerse artık. Başkaları, yani Müslümanlarla başkaları ibadet eder, Şeytana ibadet edilir. Ama bir Müslümanın bu vakitlerde namaz kılması halinde mesela nafile bir namaz kılıyor. Veya işte farz namazı bir mızrak boyu güneş yükselmeden kılıyor. Eğer sabah namazını kaçırmışsa bu vakitte kılamaz. Ne yapar? Bir mızrak boyu yükselilmesini bekledikten sonra kılar o vakitte kılamaz. Şimdi bu vakitte farz namazı, sabah namazını kılacak olan bir kimsenin niyeti nedir? Bunun niyetinde kesinlikle işte şeytana ibadet veya kafirlere ibadetlerine benzeme gibi bir şey söz konusu değildir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü'yorsam yasaklamıştır. Ve yasaklardaki kayda işte şu hadiste geldiği gibidir. Size bir şey yasaklamışsam derhal ondan sakının, derhal ona son verin. Ama bir şeyi emretmişsem gücünüzün yettiği kadarıyla bunu yerine getirin. Evet, işte emirlerle yasaklar arasında böyle bir ilişki vardır. Bu sebeple bu çok önemli bir kuraldır esasında. Yani dinin ruhunu anlamak babında da böyledir. Mesela ibadet olan şeylerde Allah'a kullukla ilgili meselelerde din alabildiğine kolaylaştırma yapmıştır. Mesela iftarda Allah Azze ve Celle acele edilmesini geciktirilmesinden daha çok sever. Yani Allah'ın hoşuna giden şey, iftarda acele edilmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor bunu. Çünkü Allah diyor, kulunun diyor, kendisine olan bu muhtaçlığını e, görünce bundan razı olur, hoşunda olur kulundan diyor. Yani Allah'a karşı bir yani oruç tutuyorsun. Bundan dolayı bir an önce iftara gayret ediyorsun. Sahurun geciktirilmesi erken imsak yapılmasından Allah'ın daha çok hoşuna gider ve bu aynı zamanda yasak da içeren bir şeydir benzeme giriyor içeri, işin içerisine. Allah Resulü Aleyhisselatü Sen bunlar aynı zamanda yasaklıyor. Yani burada demek ki serbestlik yok. Yani ben iftirarı geç yapayım. İşte bu toplumla ittifak edeyim. Ne şiş yansın, ne kebap yansın böyle bir şey yok. Ya toplumu razı edeceksin, ya Allah'a razı edeceksin. Maalesef toplumun cehaleti e, hat safhada olduğu için sünnetlere karşı ve dinin şurada bahsedilen e, temel ruhuna Muhalef olmalar sebebiyle, bu konudaki celalitleri sebebiyle e, bizler ümmetin sonlarında e, bu imtihana, yani dinde garip kalma imtihanına muhatap kimseler olarak bununla baş başayız. Bu imtihanla baş başayız. Yani şöyle bir şey seçenek var karşımızda. Ya alemlerin Rabbini razı edeceksin da dostunu, komşunu, arkadaşlarını, iş çevreni, e, komşularını, işte insanlar içinde <gülüyor> bulunduğun toplumu razı edeceksin. Biz bununla imtihan oluyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem emirle hem yasak içeren bir sigayla iftarda acele edilmesini emrediyor. Sahabeler bu konuda yani bu sünneti bilen sahabeler bu konuda hırslı davranmışlar. Ve onların zamanlarında bizimki gibi işte ihtiyat tedbirleri konarak 10 dakika 20 dakika böyle takvimler belirlenmiş de değildi dikkat edin. Onlar güneşin battığına kanaat ettikleri zaman iftar ediyorlardı. Sahabe böyle yapıyordu Sahabe böyle yapmasına rağmen Sünnette hırs gösteren sahabeler Ayrışıyordu Mesela İbn Ömer hakkında Nafi diyor ki O kadar acele ediyordu ki insanlar görmesin diye diyor, Ben elbisemi geriyordum diyor Dikkat edin Nafi'nin bunu işi yaptığı zamanda Ellerinde takvim yok Diyanetin belirlediği vakitler yok Onlar güneşin batmasıyla Oruç açan kimselerdi Fakat İbn Ömer ne yapıyordu peki yani güneş batmadan mı açıyordu acaba? Değil. Sadece e, insanların şeriatın öne getirdiği, öne alınmasını istediği bazı değerlere karşı e, hissi hareketler oluşma sebebiyle. Bu Allah Resulü zamanında da vardı. Sahabelerde olmuştu bu. Bak şimdi i̇bn Ebi Efa rivayetine bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bir yolculukta bir yerde konakladık diyor. Güneş henüz kaybolmuştu ki birisine Yani bize bir hurma bulamacı hazırla Getir Dedi ki adam Emretti kişi Allah Resulü Biraz bekleseydin güneş iyice kaybolsa Yani o güneşin ışıkların da kaybolmasını istedi Çünkü güneş battığı esnada insanın böyle gönlüne sanki böyle şüphe oluşturur gibi Bir müddet güneşin kızılığı devam eder İşte bu sahabe burada hissi davranarak yani Allah Resulü böyle buyurmakla rağmen Allah Resulü iyice batmasını yani şu kızılığın falan kaybolmasını bekleseydin. Allah Resulü bir daha söylüyor. Biraz daha diyor adam. Yani biraz daha beklesek. Akşam olsaydı diyor. Lafza dikkat edin. Akşam olsaydı. Tekrar ısrar ediyor Allah Resulü biraz daha sert bir ifadeyle. Ee, Abdurrezzak'ın musannefinde gelen rivayette şu ziyade var. Bukhari bunun üç sefer tekrar ettiğini, Allah Resulü'nün bir üç sefer tekrar ettiğini söylüyor. Abdurrezzak'ın musannefindeki rivayette ise şu ziyade var. E Allah'ın Resulü dedi diyor adam. Birimiz diyor atına binse veya bineğine binse güneşi görecek. Yani bizim bulunduğumuz yerde belki kayboldu ama biraz ilerlesek güneşi göreceğiz. Böyle bir yer. Allah Resulü Aleyhisselatüssem tekrar emretti, bunun üzerine bulamacı hazırladı insanların önünde örnek olarak Allah Resulü Aleyhisselatüssem bu bulamacı istediyor. Bu iftardaki aceleyle ilgili bir örnek. İnsanlar yani sahibi bunlar bir de nasıl baktılar olaya? Yani gördükleri vakayla dini e, farklı yorumlamalar. Yani. Biz aklımıza kalsa, bizim için de böyledir, aklımıza kalsa işte iftarı geciktirmek, yani daha çok oruçludur durmak sanki daha faziletli. İmsakı biraz daha erken yapsak sanki daha faziletli. Ama Bilal radıyallahu anh'dan gelen rivayete bakın, Bilal geldi, ezanı okumak istedi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, onu gönderdi okumaması için. Sonra okuduğunda diyor ki, Allah sana rahmet etsin ey Bilal sen şayet acele etmesin yani güneş e, şey, fecir doğdu fecir doğdu diye geldiği zaman e, şayet böyle aceleci davranmasaydın ey Bilal ümmetime güneş doğuncaya kadar yiyip içmelerine Ramazan'da yiyip içmelerine e, müsaade edileceğini umuyordum diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Allah'ın beğenip razı olacağı amel konusunda ölçü kimdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır? Yani bu konuda en mükemmel odur ve Allah azze ve celle onu alemlere rahmet ve örnek, usvetül hasele kılmıştır. Yani bir insan ibadetlerinde peygamberini örnek almadan Allah'ı razı edemez o ibadetinde. Bu mümkün değildir, buna bağlamıştır. Onun emrine aykırı hareket edenler ya bir fitneye uğramaktan veyahut can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar buyuruyor Nur 63. ayetinde. Bu ayeti İmam Malik şu konuda delil getiriyor. Kendisine diyorlar ki, ey İmam, Medine'nin imamı İmam Malik, Medine'liler diyor, nereden ihrama girer? Zilhuleyfe'den diyor. Zilhuleyfe, Medine'nin işte bugünkü ölçümlerle yaklaşık 10 kilometre, yani merkezine 10 kilometre olan bir bölgede bir yer. Medine'liler buradan veya Medine'den ihrama girecekler buradan ihrama girerler Mekke'ye kadar. Diyor ki bu adam Ey imam diyor ben diyor daha gerden bir mesafeden ihrama girmek istiyorum ne dersin? Bunda senin için fitne görüyorum diyor. Ey imam diyor nasıl bir fitne olabilir ki? Ben ihrama gireceğim diyor. Yani haccın yasakları bende daha önce başlayacak. Yani daha fazla ibadet etmiş olacağım. Hac yasaklarından daha çok uzak duracağım. İmam Malik diyor ki işte diyor, senin bu düşüncen sana fitne olarak yeter diyor. Yani herhangi bir şeyi Allah Resulü'nden, sahabelerinden daha fazla yapıyor olduğunu düşünmen, daha sevaplısın, daha fazla etlisin, yapıyor olduğunu düşünmen sana fitne olarak yeter diyor. Ve bu ayeti okuyor Nur 63. Onun emrine aykırı hareket edenler ya bir fitneye uğramaktan veyahut cennakıcı azaba düşmekten sakınsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet, isterse ibadet konusunda olsun böyle. Demek ki kişi aklı ve rey'i ile, görüşüyle e hevasıyla sünnetin dışında başka bir şeyi beğendiği zaman bu sahabe bile olsa tehlikeli e kapılar açabilir. Bak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam vefatından sonra insanlar bu düşünceyi e tekrar sahiplenmiş ki İbn Ömer radıyallanha iftar ederken acele ettiğinde insanlar tuhaf karşılayacak diye nafi onun önüne geriliyor. Bugünkü şeyi hiç bununla kıyaslamayın. Onların zamanında dediğim gibi ihtiyat tedbiri yoktu. İhtiyat tedbiri çok çok asırlar sonra konmuş bir şey. Bunu ilk e, İbn-i Hacere'l-Askalani Fethülbari kitabında bahsediyor. Bu yanlıştır, sünnete muhalefettir diyor. İhtiyat tedbiri çıkardılar diyor. İşte iftarı 10 dakika gibi sonra yapıyorlar. Tecrü de diyor, e, yani imsakı da baya bir erken aldılar. 15-20 dakikalık bir şey. İhtiyat payını koydular diyor. Yani bu hicri Belki 7. 8. asırlarda ortaya çıkmış bir şey ve alimlerin reddetmiş olmasına rağmen cahiller alimlere galip gelmiş ve cahillerin sözü halk nezdinde alimlerden daha fazla etki etmiştir. Neden? Çünkü halk ilimle değil, hislerle hareket ediyor. Mesela bir vaiz bugün konuşuyor. Vaiz bir şeyler söylüyor, seni çokça ibadete yönlendiriyor. Gece belki hiç uyumayacağım. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü sabahlara kadar namaz kılar doğru. Sabahlara kadar namaz kılardı. İşte sen işte ne yapıyorsun? İbadete yönlendiriyor. Oruç falan filan. Yani alabildiğine istediğin kadar namaz kıl. Alabildiğine istediğin kadar oruç tut. Bugünkü vaizlerin dilinde bunlara fazlettir. Al eline tesbihi. Zikredebildiğin kadar zikret. İsterse yeme içme. Wiseler bunu söylediği zaman bunlar halkın hoşuna gidiyor. Ya Allah diyenden zarar mı gelir? Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise sahabelerinde böyle bir tavır gördüğü zaman daha önce aktardık bunu. Birisi ben diyor her gün oruç tutacağım diyor. Birisi ben gece uyumayacağım diyor. Hep namaz kılacağım. Öbürü de ben kadınlara yaklaşmayacağım, evlenmeyeceğim diyor. Bir rivayette birisi ben et yemeyeceğim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu içtiğince öfkeleniyor. Bu halk buna seviniyor. Yani cahiller buna seviniyor. Böyle bir şeyden dolayı bir kimseyi övüyor, evliya ilan ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise böyle bir şey duyunca öfkeleniyor. Onlar halbuki şöyle düşünmüştü. O Allah'ın Resulü. Yani o gelmiş geçmiş günahlardan korunmuş. Elbette onun fazla ibadette ihtiyacı yok. Onun zaten ihtiyacı yok. O günahlardan korunmuş. Biz öyle miyiz? Şeytan ona teslim olmuş. Biz öyle değiliz. Biz baktığımızda günaha giriyoruz, işittiğimizde günaha giriyoruz, konuştuğumuzda günaha giriyoruz vesaire vesaire. Biz öyle değiliz. Bunun üzerine bunları söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sesin diyor Allah'ı en iyi tanımlayanınız benim. Ondan en çok korkanınız benim. Yani kimse Allah'ı benden dahi tanıyamaz. Kimse benden daha fazla Allah'tan sakınamaz. Ve benim sünnetim bu. Ben kadınlarla evlenirim diyor. Gecenin bir kısmında uyurum. Bir kısmında kalkar ibadet ederim diyor. Bazı günler oruç tutar bazı günler tutmam diyor. Bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tavra benden değildir diyor. Bugünkü cahil zihniyet, işte bu vaizlerden, ilim ehlinden değil, delillerden değil de vaizlerden yani hislere, gönüllere hitap eden, edebiyat sultanlarından dini öğrenen kimseler bunları Allah dostu ilan etmeye hazırdır böyle yapanları. Zaten Allah dostu diye ilan ettikleri kendilerini böyle gösteren kimselerdir. Bu yüzden bu toplumda Celaleddin Rumi evliyadır. İbn Teymiye Allah düşmandır neredeyse. Muhammed bin Abdülvehab sanki kafir muamelesi görür. Ama Celaleddin Rumi gibi bir ahlaksız insanların gözlerini boyayarak böyle işte insanların göreceği yerlerde evinin damında gece namazı kılarak Onların gözlerini boyamış bir sahtekardır. İnsanlar bunu Allah dostu diye ilan etmiş. Kitapları porno hikayelerle doludur. Zaten kitaplarını okuyan yok. Okusa bile tevil ediyor. Vardır bir hikmeti diyor. Yani Allah'ın Resulü'nün sözünü içtiğinde bununla hikmet arama yok kesinlikle. Yani bunu derhal reddedebiliyor. Öyle hadis olur mu? Bak, sayı hadis getirdiğinde bizati ben çok defa şahit oldum. Yani cahillerle e, karşılaştığım zamanlarda yani dinimi yaşamaya çalıştığım zamanlarda ya Buhari'den Müslim'den hadis getiriyorsun. Diyor ki bu kitabı da diyor senin gibi birisi yazıyor diyor. Bunu böyle diyor. Ama yani şu uçuk kaçık hikayeler var ya buna dört kulağını açarak dinliyor, benimsiyor Ya o, o da işte benim gibi bir insan dedi zaman olur mu öyle değil? O sanki gökten zembillenmiş gibi. Yani algılar çok değişmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerinin yerini hisler, hevalar almış. Ve her meseleye maalesef bu bakış hakim olduğundan, bakın şu hadise tekrar dönüp söyleyelim ki size bir şey emrettiğim zaman, yani ibadet olan, Allah'a kulluk olan meselelerde alabildiğine dinde hafifletme esastır. Allah'ın hoşuna bu konudaki ruhsatlar, daha çok gider. Yani azimetlerle amel edilmesinden ise bu ruhsatlarla amel edilmesi Allah'ın daha çok hoşuna gider. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Prensip meseleleri diyebileceğimiz menheci konulara gelince, yasak konularına gelince burada Allah Azze ve Celle kimseye tolerans tanımamıştır. Yani yasak geldiğinde işte benim buna gücüm yetmiyor, işte yapamıyoruz, yok. Yapmak zorundasın. Mesela bu konuda namazı örnek verdik konunun başında. Namaza dedik ki, namazı yerine getirmek emredilmiş bir şey. Ve bunu yerine getirirken gücünün yettiği kadarla tesettürü mü sağlayamıyorsun? Neyle örtünebiliyorsan, örtecek hiçbir şeyin mi yok? Karanlığı örtünerek, insanlardan e, gizlenerek bir şekilde hiçbir şey yapamıyorsan gerektiğinde çıplak olarak yine kılmak zorundasın. Kolların mı kırık? Ayağın mı kırık? Gözlerin mi yok? Kulağın mı işitmi yok? Bunların bak namazın terkine e, mazeret değil. Niye? Çünkü terk edilmesi yasaklanmış. Ama yerine getirilmesi emredilmiş. Yani sen gücünün yettiği kadarla gözün görmeden de olsa, kulağın işitmeden de olsa dilin dönmeden de olsa Fatiha okuyamasan bile Subhanallah, Elhamdülillah, allah Ekber, La İlahe, illallah zikirleriyle yani gücün niye yetiyorsa bununla mutlaka bu namazı eda et de ama sakın terk etme çünkü terk yasaktır. Fakat yapılması emirdir. Emir de gücün yettiği kadar. Yani dinin bütün emirleri, ibadet olan usları ve yasaklanan meseleleri de bunun gibi. Bu o yüzden usulî bir hadistir. Yani müminlere usul. Usul kaydesi ifade eden bir hadistir. Size bir şey emrettim zaman, gücünüz yetti kadar yerine getirin. Ama yasaklamışsam ondan derhal sakın. Bakın burada güç yetirme şartı kalkıyor. O yüzden menheç meselesi, prensip meselesi yani müminin e, imanıyla izzet bulmaz. Yani bir Müslüman olarak, Müslümanların gerekirse e, en düşük bir ferdi olduğunu bile düşünse kafirler karşısında asla, küfürü tercih etmiş, hakka karşı batla tercih etmiş kimseler karşısında kesinlikle tevazu göstermez. Diniyle aziz olur. Onun tevazu ancak Allah'a kulluk edenleredir. Müminleredir. Yani mümin, mümin kimselere tevazu gösterir. Kafirlere tevazu göstermez. Cihat alanlarında izzetli görünür. Ebu Ducane Simak bin Hareşe radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şu kılıcın hakkını kim verir dediği zaman, ben ey Resulü diyor, başında kırmızı bir sarık ve o kılıcı aldığı zaman öyle bir heybetli yürüyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Vallahi şayet burası savaş meydanı. Yani kafirlere karşı bir savaş meydanı olmasaydı böyle bir yürüyüş Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür. Ama burası hariç diyor. Neden orası hariç? Neden orada kibirli bir yürüyüş beğeniliyor? Çünkü kafirlere karşı İslam'la izzet bulmak için. Yine hacda. Harvele yapmak. Ömer radıyallahu anh'a diyorlar ki yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, işte bu bir anlaşması gibi işte boykotlar şunlar bunlar. Onlar e, Kabe'yi ziyaretten, hajdan Müslümanları alıkoydukları zaman işte hastalandılar, zayıf düştüler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, müşriklere karşı zayıf gözükmemek için onlara karşı kuvvetli, heybetli görünmek için e, işte omuzları açıp o ilk şaftlar şey yapılır, yani böyle hızlı adımlarla, kuvvetli görünerek ve omuzlar açık bir şekilde yapılır. Bu onun için yapılıyordu, diyor Ömer. Ama şimdi diyor, bu durum kalmadı. Ömer radıyallahu anh diyor ki, evet diyor, biz hiçbir şey bilmezken, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bize e, Allah'ın dinini öğretti ve bize bunu emretti. Ama bu emri iptal eden bir şey bize gelmedi. Biz o yüzden diyor, kıyamet gününe kadar bunu yapmaya devam ederiz. Yani bunu emreden oysa bunu iptal edecek odur. Yani hikmeti e, buydu. Hikmet oradan kalktığı için gereği de kalktı olayı yok yani. Bizi kafirler o anda görse de görmese de. Müslümanlardaki bu şuur, yani hac yaparkenki bu şuuru, o şuurun diriltilmesi içindir. Şeytan taşlarken şeytanın kendisini taşlamıyorsun zaten. Allah için, yani Küçük taşlarla da olsa Allah için orada bu eylemi gerçekleştiriyorsun. Yani fiillerinle, fiillerin Allah'a itaate uyumuyla, şeytana düşmanlığı isarıyla aslında taşlanan belki şeytanın kendisi değildir ama, sen Allah'a itaat etmekle dolaylı olarak şeytanın burnunu kırıyorsun zaten. Ama sen burada... Nasılsa şeytan taşıyor, adam şemsiye atıyor veya terliğine atıyor veya koca koca taşlar atıyor. Bu şeytanı sevindiren şeyler, dikkat edin. Bu şeytanın kafasını kırmıyor o yüzden. Şeytanı daha çok büyüten şey. Niye? Çünkü Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ediliyor burada. İşte bu dengeyi yakalamak önemli. Çizgiyi yakalamak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği sınırda gidilirse şeytanın burnunu yere getirecek şey, sırtını yere getirecek şey bu. Allah Azze ve Celle'nin iman edenleri destekleyeceği unsur bu. Siz Allah'a destek olursanız, yardım ederseniz, yani onun dinine destek olursanız, Allah da size yardım eder. Ayette geçtiği gibi Muhammed Suresinde. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz nasıl yardım edersin? Onun ile gönderdiği şeriata Nefsinin hoşuna gitse de gitmese de harfiyen uyarak Allah'ın dinine yardım edersin. Allah'ın dini yardımına muhtaç değil, bizim yardımımıza muhtaç değil. Fakat biz Allah'ın yardımına muhtaçız. Şayet bu yerine gelmezse biz Allah'ın yardımını alamayacağız. Bu olmadığı için milyarları bulan Müslümanlar bugün hiçbir şekilde Allah'ın desteğini alamıyor hiçbir alanda. Ne ekonomik alanda, ne sosyal alanda, ne siyasi alanda, ne cihadi alanda hiçbir alanda Müslümanlar galip gelemiyor. Çünkü Müslümanların problemi, yani e, nasıl ki kuvvet unsurları görünen sebeplerde değildir. Bedir'de olduğu gibi, diğer alplerde olduğu gibi, sayıda silah da şunda bunda değildir. Onları aziz kılan, galip kılan şey Allah'ın desteğini almalarıydı. Rasulüne itaat ederek bunu sağladılar. Uhud'da bir nüvesi bunun meydana geldi. Rasulü ve muhalefetin bir nüvesiyle Uhud yenilgiye dönüştü. Basit bir meselede, reylerin araya girmesiyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hani şu e, heybetli yürüme meselesi var ya, buna benzer bir yorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi buraya şu sebepten dikmişti, işte arkadan düşmanlar gelir korkusa ama şimdi düşman topukladık, kaçıyor. Artık Allah Resulü'nün bu emri, gerekliliğini, geçerliliğini yitirdi. Bir rey, bir iştihat. Böyle bir iştihatta bulundular. Ama diğerleri, 5 kişi, 4-5 kişi hayır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretti, ondan bir emret gelmek biz yerimizden ayrılmayız dediler. Sabah ettiler. Allah kadını onlar onlar yüceldi. Diğerleri ise aslında ganimet ve fey elde etme düşüncesiyle buna da işte rey, böyle bir reyde bulunarak Allah Resulü'ne muhalefet etmiş oldular. Yani bugünkülerin çokça e, çerçevesini geniş tuttum makası duş şeria yani şeriatın maksatlarını gözetmek ne canım işte Allah Resulü böyle buyurur diye böyle mi yapacağız böyle diyenler var şimdi akılcılar var evet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne dediyse öyle yapacağız yani aklımıza reyimize veya hayatımızın vakasına uyuyor veya uymuyor eğer uymuyorsa biz o hayatı değiştirmek zorundayız ticaretimize uymuyorsa ticaretimize yeni bir düzen sokmak zorundayız yani bu din, dini biz kendimize uyduralım, zamanın şartlarına uyduralım, işte ticaretin şartlarına uyduralım, sosyal hayatın şartlarına uyduralım diye değil. Bilakis biz imtihan olalım diye var. Biz bunun için yaratıldık, imtihan olalım, kulluğumuzu gerçekleştirelim. Bizim imtihanımız da bu. Allah'ın gönderdiği, Resulü de gönderdiği bu dine sen hayatını ne kadar uyduruyorsan, Hevanın nefsinin arzuduğu şeylerden ne kadar vazgeçebiliyorsan o kadar iman sahibisin. Kişi benim getirdiklerime hevasını uydurmadıkça iman etmiş olmaz buyruluyor. Bunun şahidi delili Kur'an-ı Kerim'deki Ahzab suresi 36. ayetidir. İman etmiş hiçbir erkek veya kadına Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman artık başka hiçbir tercih seçeneği yoktur. Eğer böyle yapmazlarsa onlar uzak bir sapıklıkla sapmış olurlar. Allah Resulü Aleyhisselatü yine bu gelen rivayette Kişi beni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan ve kendi nefsinden Daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz Bu sevgi nasıl bir sevgi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kaşını sevmek, gözünü sevmek, güzelini sevmek, boynu posunu sevmek değil Onun sünneti benim hayatıma hükmettiği zaman Karşıma annem çıksa, karşıma babam çıksa, oğlum evladım çıksa veya kendi nefsimin arzusu çıksa, bunların hepsini terk ederek Allah Resulü'nün getirdiğine tabi olmaktır bu sevgi. O yüzden Nisa 65. ayetinde Rabbine yeminler olsun ki iman etmiş olmazlar. Ta ki meselelerini sana muhakeme olmadıkça. Yani o meselenin hükmünü başkaları değil. Başka bir unsur değil. Sadece Resul verecek o meselenin hükmünü. Onun hükmünü Resul verecek sonra onun verdiği bu hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı hissetmedin. Evet, vallahi biz böyle görüyorduk ama şunu daha uygun görüyorduk ama Allah Resulü sünneti madem bu biz bunların hepsini terk ettik buna teslim olduk demedikçe Allah Azze ve Celle kitabında yemin ediyor ki iman etmiş olmazlar. Biz istediğimiz kadar söyleyelim. İman ettik, biz Allah'a iman ettik, Resul'e iman ettik diye dilimize istediğimiz kadar söyleyelim. Bu ayetlerin ve şu hadislerin Muhtezası, gerektirdiği şeyler bizim hayatımıza yerleşmedikçe biz Allah katında iman etmiş kimseler değiliz. Allah katında iman etmediğimizden dolayı da, yani bu imanı gerçekleştirmediğimizden dolayı da biz asla Allah'ın yardımını alamayız. Eğer Allah'ın yardımını alamazsak, en mükemmel silahlara sahip olsak, en mükemmel donanımlara sahip, en mükemmel imkanlara sahip olsak bile biz galip gelemeyiz. Müşrikler de bu imkanlara sahiplerdi ama iman edenler karşısında zelil oldular. Diğer taraftan Müslümanların sayısı arttı, silahları arttı, atları, hayvanları arttı. Uhud'da basit görülen bir mesaj yüzünden daha az bir topluluğa karşı yenildiler. Yani Allah'ın e, kevni takdiriyle şer'i takdiri arasında kişi uyum kurmayı beceremediği sürece bu hayatta hep yenik düşer. Eğer sen Kevni olan takdiri, şer'i olanla uyumlu götürmeyi başarabilirsen, yani bunun anlamı şudur, Allah ve Resulü ne diyorsa, neyi emrediyorsa, hiçbir şeyi engel görmeden, evet, belki önüme şöyle engeller dikilir ama, ben bu engelliği ya Rabbi sana bıraktım. Değil mi ki sen bana bunu emrettin? Değil mi ki Rasul'un bana bunu emretti? Sen de bana Resulü'ne itaati emrettin. Ey Rabbim, eğer, ben senin emrini yerine getirir de başıma fakirlik gelirse, başıma şu musibet gelirse bunun sorumlusu sensin. İşte bunu demektir. İman etmek bunu demektir. Kişi bunu yapıp da adımını attığı zaman aslında önüne engeller gibi dikilen şeylerin şeytanın tuzaklarından, hayali tuzaklarından ibaret olduğunu görür. Ve... E, şu ayeti yakinen yaşar. Talak suresi 3-4 ayetlerinde kim Allah'tan sakınırsa, Allah'tan korkarsa, yani ona e, isyan etmekten sakınır, onun cehennem azabından korkarsa, yani bunun gereğini yaparsa, Allah onu beklemediği yerden rızıklandırır ve ummadığı kapılar açar diyor. Bütün hazineler onun elinde. Hiçbir rızık imkanı göremediğin yerde Allah Azze ve Celle dilediği hazineleri önüne yığmayan kadirdir. Bizim tevekkül ettiğimizde elimizin boş dönmeyeceği tek makam Allah Azze ve Celle'dir. Bunun dışında neye güvenirsen güven, hepsi boştur. Allah'ın elindedir hepsi. Yani sen mala güvensen, malına güvensen, sıhhatine güvensen, neyine güvenirsen güven veya hangi güçlere, hangi kuvvetlere güvenirsen güven, eğer e, kainatın yegane mutasarrifinin Allah olduğunu bütün işlerin onun idaresinde onun elinde döndüğüne itikad ediyorsan eğer zaten bunlar Allah'ın elindedir bir anda alır tıpkı bahçe sahibinin hikayesi gibi ben bunun işte zahil olacağını hiç sanmıyorum şayet e, ölürsem de eğer ahirette varsa dirilişte varsa da orada da kötülerden zelli olacaklardan olduğumu hiç sanmam yani dünyada böyle yani Allah Azze ve Celle bakın kitabında bu kısaları ibret alalım diye. Yani onlarla aynı hatalara düşmeyim, düşmeyelim diye vermiştir. Bizim işte hayatı düzgün anlamamız lazım. İşte bu anlayışa, doğru anlayışa yönlendiren hadislerden birisi de bu. Bakın sizi ilgilendirmeyen yani size üstünüze vazife olmayan şeyleri çok sormayın. Yani ben sizi rahat bıraktığım sürece siz bana sormayın diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü diyor sizden öncekiler sordular, sordular. Sonra sorulunca da cevap geldi. Cevap gelince de yapamayacak duruma gelir. İşte buzağı kıssası da böyle bir şey. Onu Bakara Suresinde anlatmıştık. Yani basit bir buzağı keselerdi, bakın sıradan bir buzağı. Ama insanların aklı rey ne dedi? Ya bu sıradan bir buzağı olmamalı. Yani bu kadar basit olmamalı. Daha zor bir şey olmalı. Ey Musa söyle o buzağı ne renk, vasfları nedir, işte boyu nedir, ölçüsü nedir vesaire vesaire. Onlar böyle yokşa sürdükçe Allah azze ve celle onlara o kadar zorlaştırdı ki en sonunda tek bir adamda bulunan sarı bir buzağı emredildi onlara. Ve o ineğin buzağının sahibi dedi ki bunun derisini altınla doldurmadıkça ben bunu size satmam dedi. Mecbur kaldılar. E, zorlarına gide gide, hoşlarına gitmeye gitmeye bu emri yerine getirdiler. Yani basit. Ama ihtimalleri şimdi insanlar öne sürüyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Radyalama'dan gel rivayette. Ben diyor Allah Resulü'nün önünde cenaze gibi uzanırdım diyor. O secde edeceği zaman elini vururdu, ben ayaklarımı toplardım diyor. Bak bir kolaylık var mı? Yani abdestin bozulmaması var burada. Bir mezhep, yani sayısı binleri bulan kişiler kadına dokunma, napres bozuna iman etmekte ve bundan dolayı abdest tazelemektedir. Bir zorluk var yani. Ama burada kolaylık var. Allah Resulü'nden gelmiş bu kolaylık. E bunu zorlayıp da işte o çoraplı mıydı değil miydi? İşte elbise üzerinden mi dokundu yoksa eli çıplak olarak mı dokundu gibi zorlamalara gitmenin alemi yok. Eğer bu zorlamalara gider de bu zorlamaların neticesinde buna işaret bulur da kendi aleyhine yüklersen sen ancak dine karşı dini zorlaştırmış olursun. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bundan yasaklıyor işte. Din diyor metindir, sağlamdır. Kişi diyor dine karşı şiddetli oldukça din ona şiddetli şiddetli hale gelir diyor. Yani sen dine karşı ibadet esaslarına karşı kendi aleyhine şiddetlendirme bu dini. Din kolaydır. İşte mes çoraplara mes, ayakkabılara mes. Veya mesleme Bu mes nasıl olacak? 100 kilometre gidecek, ne bileyim, kendi başına dik duracak, deli olmayacak falan filan. Bak insanların kendi zorlamaları bunlar. Sadece Allah'tan ve Resul'den gelenlere bakın. Allah Resul'den gelenlere bakın. Allah Resulü işte mesleni mesetti, çoraplarına mesetti, ayakkablarına mesetti. Fazlası yok bak. Bundan, bunun dışında şartlar koşanlar bakın insanlar yani önceki kitap ehli nasıl alaka oldu bu gibi şeyler yüzünden alaka oldu ve bu ümmetin başlarında maalesef bunlar geldi yani işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi tam bir metot menheç hadisidir bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yerine getirin fazla soru sormayın fazla inceleyip dallandırıp budaklandırmayın ama bir şeyde yasaklarsa onda da işte taviz yolları aramayın, derhal ondan sakının. Bunda da fazla soru sormayın. Bu yasak da yalan resul. şu da mı yasak? Buna girmeyin. Yani bunun manası bu. Demek ki emir olan meselelerle, yasak olan meseleler arasında böyle bir ayrım var. Bir şey yasaklandıysa hiç onu zorlama. Bir şey emredilmiş ise gücünün yettiği kadarla yap. Gücünün yetmediği yerde Allah senin mesuliyeti kaldırmıştır. Allah izin verirse... Heh, şu e, ayeti de geçelim de bu konuyla bağlantılı en azından konu tamamlanmış olsun. 102. ayet. Muhakkak ki sizden önce bir toplum da bir toplum onları sordu da hani bir şeyleri sormak yasaklanıyordu önceki ayette. Bunlar sizden önceki bir toplum sordu da sonra o yüzden onları inkar eden kimseler oldular. Bu sormaları ağır geldi, açıklanan şey kendilerini ağır geldi ve inkar ettiler. İbn-i Abbas radiyallahu diyor ki bazı kimseler alay ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorular sorarlardı. Birisi benim babam kimdir diye sorar, diğeri de kaybolan devem nerededir derdi. Bunun üzerine bu ayet nazlı oldu demiştir. Yani olur olmaz her şeyi soruyorlar. Bu zaten uzunca bir şey de var işte. Benim babam kimdir deyince senin baban huzafedir. Öbürü benim babam nerededir diyor. Senin baban cehennemdedir diyor. Ateştedir diyor. Sonra bu soru hoşuna gitmiyor tabi. Cehennemlik babası. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu sözün ağırlığından dolayı senin baban da benim babam da ateştedir diyor. Sa'd bin Evi Bakkas radıyallahu ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanların, Müslümanlar hakkında, Müslümanlara hakkında en büyük suçlusu Haram kılınmayan bir şeyi soran ve sormasından dolayı insanlara o şeyin haram kılınmasına sebep olan kişidir. Evet, bunu Bukhari, Müslüme, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel sahip iznadına rivayet etmişlerdir. Bir sonraki ayet, 103. ayetle inşallah sonraki derste devam edeceğiz. Burada işte soru sormaz ve çok araştırıp inceleyip sık dokmaz sebebiyle, bir şeylerin haram kılmasına çalışan kimselerin aslında Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyenler olduğu ifade ediliyor. Belki bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında söylenmiş bir söz ama e, henüz şey değil. Yani geçerliliğini yitirmiş bir hadis değil. Yasak geçerliliğini yitirmiş değil. Mesela bugün helal gıda dedikleri şeylerde öne sürdükleri öyle şartlar var ki Allah ve Resulü'nün haram kılmadığı şeyleri haram kılıyorlar. Mesela bir kesimi mesela Hanefi mezhebine göre alıyorlar. olayı. haram veya böcekleri, kan olmayan böcekleri haram sayıyor. Bunlara haram diyor vesaire vesaire. Halbuki bunları Allah ve Resulü haram kılmamıştır. Ee, İlâ akir. Evet, bu meselede işte soru sorması, çokça araştırma sebebiyle sırf bir şeyi Müslümanlara haram kılınsın diye yani helal binirken onu işte haram kılınsın diye çalışanların hiç de iyilik etmediğini ve diğer Müslümanların o kimse üzerinde hakkı olduğunu bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple her şeye haram demek taraftarı değil, kitap ve sünnetin delilleri neye haram diyorsa sadece o sınırda durmaya gayret etmek lazım. Kitap ve sünnetin haram demediğinde haram demeye zorlamamak lazım. İbn-i Abbas geldiği gibi Allah'ın haram kıldığı şeyler bellidir, yasaklar bellidir, emirleri bellidir. Bir de ee, unuttuğundan değil haşa, ümmetime karşı rahmetinden dolayı sükut ettiği şeyler vardır. Bunları da araştırmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü İbn-i Abbas radiyalarına bu hadise rivayet ettikten sonra diyor ki bilin ki diyor, hakkında sükut edilen şeyler affedilmiş şeylerdir. Yani Allah affetmiş. Ne diye bunu haram kılınsın diye uğraşıyorsun ki? Yani Allah Resulü Zaman'da şu nesne yoktu. İşte bu bugün çıktı. E bunu haram kılabilmek için ne yapabiliriz? Böyle bir çalışması olmaz Müslüman'ın. Bir ee, Mer'i Yusufel Kermi Raymollah'ın dediği gibi ben diyor sigaranın haram olduğunu söyleyenlere hayret ediyorum diyor. Biz diyor o kadar çabalamamıza rağmen diyor dört mezhebin kuralları kaydeleri gereğince ancak tenzihen mekruh hükmüne varabildik. Haram hükmünü nereden çıkardınız diyor. Ya yani nasıl cesaret ediyorsunuz diyor. Burada diyor Allah'tan korkmak lazım, Resulünden haya etmek lazım diyor. Bu Hanbeli alimlerinden birisi. Evet Allah yardımcımız olsun. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ve estağfiruke ve